1140 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ikindiden önce ve akşamdan sonra kıldığı namazlar, Hazreti Peygamber ikindiden önce dört rekat namaz kılar ve aralarında mukarreb melekler ve onlara tabi olan Müslümanlara, müminlere selam vermekle onları birbirinden ayırırdı.